Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kardeşlerim bugün 30 Temmuz 2016 Cumartesi Bugünkü dersimizin konusu geçen haftaki dersin devamı olacak yine. Dünya ve ahiret Hayatımız için kelime-i tevhidin değeri fazileti ve önemi. Diyeceksiniz, Olan adam yatıyor kelime-i tevhidle kalkıyor kelime-i tevhidle. Ne bu? Her şeyde, derste döndürüyor, döndürüyor, kelime-i tevhide bağlıyor. Döndürüyor, döndürüyor lafzayı celale bağlıyor. Böyle demeyin kardeşler. Bir insan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amel etmesini gibi amel etmiş olsa eğer itikadı gerçekten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdikleriyle paralellik arz etmiyorsa Allah'a yemin olsun boş yarın ahirette defterlerimiz elimize verilecek akidesi sağlam olmayan kişiler bakacaklar ki o defterde hiçbir şey yok hayır namına ama akidesi düzgün. Amelinde bazı nakısalar var ama ahlakı hamide sahibi. Bu insan da çok ameller görecek. Kendi yapmadığı halde Allah Azze ve Celle ne yapmış? Sağ tarafına onu kaydetmiş. Tabii bunlar yeri geldiğinde anlatılacak olan meseleler. Bugünkü dersimiz kelime tevhidle alakalı olacak dedik. Bakalım Allah Azze ve Celle ne söyletecek bize? Kapat istersen. Evet kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin rızası bu kelimenin telaffuzu yani La İlahe illallah ve bunun gerektiği Muhammedur Resulullah, bunun telaffuzu, bununla beraber bu iki kelimenin, mübarek kelimenin muhteviyatıyla amel edilmesinde gizli. La İlahe illallah Muhammedur Resulullah dedi ama muhteviyatıyla ne yapmadı? Amel etmedi. Sadece onu kelime olarak telaffuz etti kulağı duydu, eğer yazıdan okuduysa gözü gördü. Başkalarına ses olarak ağzından çıktı ama vücuduyla beraber onu ne yapmadı? İnancını husule getirmedi. Bu bir kapı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dersin. Bu kapıdan Aleykümselam ve rahmetullah ve İçeriye girersin. Kardeşim, saraya girmekle İş bitmiyor. Sarayda ne var? Mutfak var. Mutfağı mı istiyorsun? İstirahat edeceğin yatak odasına mı gitmek istiyorsun? Misafir odasına mı gitmek istiyorsun? Duş almak için hamama gitmek istiyorsun? Yoksa ihtiyacını def etmek için halaya gitmek istiyorsun? Bak orada ne var? Bir sürü gidilecek yerler var. Bunların bir tanesi eksik olunca nasıl insanın hayatında bazı şeyler nakısaya uğruyorsa işte bu La İlahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi de öyle bir kelime, öyle bir cami kelime ki birçok meseleyi içinde barındırıyor. İçinde barındırmış olduğu bu meselelerden bir tanesini uygularken, uygulama safhasına koyarken Müşküle ile karşılaştığında rahat edemiyorsun. Nasıl ki dünyada evinde rahat edemediğin gibi. Öyle mi? Evet. Yüce Rabbimizin Celle ve Ala kulları arasında ancak bu kelimeyi telaffuz edip de bu kelimenin mana ve mahiyetine uygun hareket eden kullarından Rabbimiz Azze ve Celle razı oluyor. Kullar ibadet gayesiyle yaratılmış. Yani kulun vazifesi Allah Azze ve Celle'ye halisane ibadet etmek. Ama kendisine göre halisane değil. Allah Azze ve Celle'nin gösterdiği şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uyguladığı şekilde eğer yaparsa halisa ne olur? Bu neye benzer? Çok iyi niyetli birisinin zenginin malını çalıp fukaraya dağıtmasına benzer. Böyle yapacağına... İlk etapta bu şekilde zenginin malını alıp da fukaraya dağıtmak Herkesin düşünmeden karar veren herkesin hoşuna gidecek olan bir şey Kardeşim zengin işini yapmıyormuş Adam efendime söyleme yapmış işte ee, Onun vazifesini yapmış Zenginin malını çalmış Fukaraya dağıtmış İlk etapta hoşa giden bir şey değil mi? Caiz mi? caizdi ne yapacaksın o zaman? Zengin'e gidip söyleyeceksin. Bak senin üzerine Allah'ın Celle ve Ala farz kıldığı bir durum var. Malının kırkta birini vermek. Bunu hem dini cihette ispat edeceksin ona hem de insani cihette de ne diyeceksin? Sen sadece bununla yükümlü değilsin. Bu senin üzerine vecibe. Ama Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak için nafile olarak ne yapacaksın? Mali ibadetle kendini yükümlü kılacaksın ki Allah Celle ve Alaya farzlarla yaklaşasın. Nafileleri icrave ifa ettiğinde Rabbin seni sevmeye başlasın. Bu kanaldan gireceksin adama, adam cani gönülden ne yapacak çıkaracak verecek? hem kendi menfaatlenecek uhrevi cihette hem fukaraya menfaati dokunacak hayra delillik yapan yol gösteren kimse hayırı işlemiş gibidir hadisiyle yola çıkarak sen de o adama hayırı gösterdiğin için sen de menfaatleneceksin İşte aynen bu böyle Allah Azze ve Celle bu sözü telaffuz edip, bu sözün gereğiyle amel eden kullarından razı oluyor. Onları ancak müminler ve muvahitler olarak isimlendiriyor. Evet, bu şekilde davrananlar Allah Azze ve Celle'nin rızasına muvafık iş yapmış olurlar. Onlar Allah Azze ve Celle'nin ömür ve yasaklarını öğrenmişler. Öğrendiklerini de kabul etmişler, kabul ettiklerini söyleyerek, söylediklerini de samimiyetle hayatlarında tatbik etmişlerdir. Sadece telaffuz etmek bak yetmiyor. Ne yapacaksın? Allah Azze ve Cenan emir ve yasaklarını öğreneceksin. Öğrendiklerini kabul edeceksin. Kabul ettiğini dile getireceksin. Dile getirdiklerini de samimiyetle hayatına tatbik edeceksin. Bak ne var? Arka arkaya arka arkaya Zencir gibi Eklemek var La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Eee gerisi E ben bunu söyledim Allah kabul etsin Demiyor mu peygamber aleyhissalatü selam Men kâle la ilahe illallah De kâlel cennet La ilahe illallah diyen cennete girer Ben de la ilahe illallah dedim Allah beni Koysun cennete E sen işin birinci Adımını attın illa lzina amanu ve iman ederler iman ettikten sonra hemen salih amellere yönelirler iman etmişsin hiçbir salih amelini yok ortada yanan bir mum sağdan geldi bir meltem rüzgarı söndürdü mumun Alevini kaldın efendime söyleyeyim mi? Ayazda. O zaman ne yapacaksın? Mumu yakacaksın, bir fanus koyacaksın. Çevreden, civardan etkilenmesin diye. Evet. Hatta, hani yukarıda saydığımız beş mevzu vardı. Bu kadarla da yetinmeyerek başkalarına da bu söze çağırmışlar La İlahe illallah Muhammed Resulullah sözünü telaffuz edenler bununla yetinmemişler Başkalarına da, başkalarını da bu söze çağırmışlar ve bu söz uğrunda başlarına gelenlere sabretmişler ve bu söz sebebiyle canlarını Allah Azze ve Celle'ye feda etmişler. Rabblerine kavuşmuşlar. Yani işte la ilahe illallah kelimesi öyle büyük bir azim kelime ki insan ne yapıyor? Bu kelime uğruna çok sevdiği her şeyden vazgeçiyor da insan canından vazgeçmiyor. Ama bu kelime uğruna ne yapacak? Canından vazgeçerse ancak bu kelimeyi telaffuz etmiş, kabul etmiş, dile getirmiş, insanları çağırmış ve Allah Azze ve Celle'nin emrini bir hakkın yerine getirmiş olur ancak bu hallerin sahiplerinden Yüce Rabbimiz Celle ve Ala dünyada ve ahirette razı olmuş ve olacaktır yani boş bir kelime değil nasıl ateşin yaktığına iman eden bir kimse la ilahe illallah muhammedur resulullah kelimesi Neyi iktiza ediyorsa onu da hayatına tatbik etmeli ki gerçekten ateşin yaktığına, iman ettiği gibi parmağını ne yapmıyor? Kibritin alevine tutmuyor. Birisi tutsa dahi istemiyor ki o kibrit tükenene kadar, bitene kadar kibritin alevine ne yapmasın? Eti arma maruz kalmasın. İnandı o ateş onu yakar. Eğer bir kimse de inanırsa la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğinde bu beni dünya ve ahirette felaha kavuşturacak. O zaman Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabı kerama gösterdiği ashabı keramın da uyguladıkları şekilde ne yapacak? Uygulayacak. Ancak o zaman cennete gitmeye hak kazanacak. Evet. Rabbimiz Celle ve Ala bu kelimeyi telaffuz eden müminlerden erkek ve müminelerden kadın olan kullarını cennete koyacağını vaat etmiştir. Anladın mı? Evet. Tevbe suresi 72. ayeti kerimede Rabbimiz Celle ve Ala mealen Allah azze ve celle Mü'min erkeklere ve mü'mine olan kadınlara içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetler ve adın cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah Azze ve Celle'den olan hoşnutluk ise en büyüktür. Bu hoşnutluk nedir? Allah azze ve celle'nin cennetlerine koyup cehenneminden azat ettikten sonra mübarek vecihini kullarına göstermesi en büyük koşnuttluk bu. Ondan daha büyük bir şey olmayacak. Allah azze ve celle'yi temaşa edecek kullar, cennetlik kullar. Cehennemlikler bundan mahrum olacaklar. Allah azze ve celle Rabbimizin vecihini görmekten men edilenlerden eylemesin bize işte büyük kurtuluş ve mutluluk budur Allah buyuruyor burada insan ne yapar bir memuriyete girer mutlu olur ama işten atılır mutluluğu ınkıtağa uğrar evlenir mutlu olur karısı cadaloz çıkar <gülüyor> mutluluğu ne yapar? Yarıda kesilir. İşte bahçe alır. Ev, efendime söyleyeyim yatak yorgan alır. Şu bu alır. Mutlu olur. Bir zaman sonra mutluluğu ne yapar? Kesilir. Sihatlıdır, kuvvetlidir. Mutlu olur. Ama bir zaman gelir be beyni e beli eğrilir. Mutluluğu ne yapar? Yarıda kalır. Ama ne zaman cennete girdiyse Allah Azze ve Celle cehennemden onu azat ettiğini bildirip de cehennemi kapatıp cenneti de kapattıktan sonra cennetlikler ebediyen cennette kalıp cehennemlikler ebediyen cehenneme hapsolunduklarında Allah Azze ve Celle kendi vecihini cennette mümin olan kullarına gösterdiğinde bu mutluluk ne yapmayacak? Nihayete ermeyecek. Husranla bitmeyecek. Dünyadaki mutluluklar, sevinçler ne yapar? Bitebilir. Adam düğün yapar, evlenir, sevinir. Sevinci gerdeğe girinceye kadar, gerdeğe girdi, iş bitti mi ne yapar artık? O normal olur onun için. Hayat normale döner. Yeni başka sevinçler arar ama ahirette bu böyle olmayacak. Ahiret meyvelerini yiyen kişi her yediğinde yeni lezzet alacak. Eşiyle Allah'ın izniyle cima eden kişi eşini her cimasında bakire bulacak ve lezzeti daha öncekinden daha fazla olacak. Rabbu Azze ve Celle cennetine koysun cümlemizi Aynen. ve ikramatı Rabbani'sine ulaşanlardan eylesin. Aynen. Ama kardeşler bu bir temenni, güzel temenni, her müminin yapması lazım bir şey. Ama gereğiyle de amel etmek lazım. Sahabe-i kiram canlarını verdiler. Eğer biz ilk önce malımızı verirsek, Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Ya ayyuhallazina amanu <coughs> ay iman edenler. Hal adullukum ala ticaretin? Bir ticareti size göstereyim mi? O ticarete delillik edeyim mi? Hal adullukum ala ticaretin? Tunjiukum. Sizin necata erdirsin. Min azabin elim. Elmi olan cehennem azabından kurtulmanızı sağlasın o ticaret e bu müjdeyi alan kul ne yapacak hemen ne diyecek ver ya Rabbi ver bu ticaretin ne olduğunu göster şimdi adam sana ne diyor sen şey arıyorsun ne o define arıyorsun arkadaşının bir tanesi geldi kulağına fısıldadı dedi ki ya Mustafa elimde 150 senelik bir ne var? Ee, harita var. Artık Mustafa yemek yese dahi ne yapamaz? O yemeği yutamaz artık. Hemen senden o haritayı alıp da gidip eşip çalışır. Elde etmek için. Öyle değil mi Mustafa? İşte bu müjdeyi duyan kul da Allah Azze ve Celle ne yapacak hemen soracak. Ver ya Rabbi haber ver. Sen söyledin haber vereyim mi? Ya Rabbi sen haber veriyorsun yalan olması imkansız. Belki Mustafa'ya birisi Mustafa'nın ağzı sulansın diye böyle bir şey söyledi. Yahut da Efendime söyleyeyim Mustafa'yı galeyana getirmek için söyledi ama fiyasko çıktı. Olmaz mı? Olabilir. Ama Rabbul Aleminin Azza ve Celle'nin söylediği, Resulullah Aleyhisselatü haber verdiği muhakkak ne yapacak? Husule gelecek. Enteresan değil mi? Kıyamet koptu mu? Kıyamet kopmadı. Allah neden kıyamet koptu diyor. Ay yarıldı diyor. Ay daha o gün ne yapmadı? Yarılmamıştı. Kıyamet de daha kopmadı. Neden Allah kıyamet koptu, ay yarıldı buyuruyor? Kıyametin kopacağı yüzde yüz garanti olduğu için Allah Azze ve Celle hulfetmez sözüne. Yani daha kıyamet vakti gelmese kopmasa dahi ey kullarım bilin ki kıyamet kopacak. İşte bu da böyle. Allah Azze ve Celle kullarına ne yapıyor? Bildiriyor. Ticaretin ne olduğunu. Cehennemin elemli azabından nasıl kulların kurtulacağını da Adeta tiyo veriyor Allah bize. Hadi ya Rabbi. Bunun haberini ver bize, bilgisini ver bize. Tuminune billahi. Allah Azza ve ya iman edersiniz. Cehennemden kurtulmanın, Necata Ermen'in ilk şartı, Allah azze ve celle'nin emrettiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gösterdiği, sahabeyi keramun öğrendiği gibi iman etmeyi öğrenmek, onu hayata tatbik etmek. Tu'minun billahi ve Allah'a iman ettiğiniz gibi resulüne de iman etmenizdir ki bu ne yapsın? Allah ve Resulü'nün arasını ayırmışlardan olmayasınız. Ancak bu şekilde Allah ve Resulü'ne iman ettikten sonra layıkı ve cihle cennete gitmeye, cehennemden azat olmaya hak kazanasınız. تُؤْمِنُونَ <tü'minune> ve وَرَسُولِهِ <rasulihi> ve <tucahidune> Cihad etmeniz, çalışmanızdır. Fi <tü'minun> سَبِيلِ Allah yolunda... Neyle? Bi'emvalikum Önce mallarınızla Neden mallarınızla? Dikkat ettiyseniz Bütün ayeti kerimelerde Her şey küçükten Başlamış Kolaydan başlamış İlk önce Allah Azze ve Celle kolayı önümüze sürüyor O kolayı Amelen Yapabilenler, kazanabilenler biraz daha zoruyla ne yapılıyor? İmtihana tabi tutuluyor. Ondan sonra da en zoruyla ne yapıyor? İmtihana tabi tutuluyor ki Allah Azze ve Celle hem kolayıyla kolay hem orta derecesiyle ve en zoruyla imtihana tabi tutulduğunda bu imtihanı kazananlardan eylesin. Hani öyle e, soru çalarak Bazıları bir yerlere geliyorlar ya Öyle burada ne yok? Soru çalmak yok Burada iltimas yok Allah Azze ve Celle'yi burada kandırabilirsiniz ee, imtihanda tarasut eden Kimselere Ama Rabbul Alemin Azze ve Celle ne yapmıyor? Ee, kanmıyor Melekler de kanmıyorlar Çünkü iki melek Gördüklerini ne yapıyorlar? Kaydediyorlar Evet Önce mallarınızla ve anfusukum nefislerinizle canlarınızla. Kardeşler Allah için malını tasadduk edemeyen, malından vazgeçemeyen kişi canından vazgeçermez. Cimri kişi, cimri malından cimrilik eden kişi canından da cimrilik eder. Allah azze ve celle önce malını Allah yolunda sarf edip sonra da canından kendi yolunda vazgeçenlerden eylesin. Evet. Bukhari ve Müslim'de ittifaken gelen bir rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyuruyor, bu gerçeği böyle dile getiriyor. La ilahe illallah deyip de sonra bu söz üzerine ölen her kul muhakkak ki cennete girer. La ilahe illallah diyecek, bu söz üzerine ölecek. Bu söz sen diye mi ki yatsın da bunun üstüne ölsün? Böyle anlaşılmamalı bu. Yani bu La İlahe illallah sözünü telaffuz edip, onun gereğiyle amel ederken, yani salih amelleri işlerken ölen kimse ne yapar? Cennete girer. Rabbul Alemin Azze ve Celle bu sözü söyleyip de onun gereğiyle amel eden kullarından eylesin. Evet. Kardeşler, kulları cehennemden koruyacak olan kelime La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesidir. Yani kullar bu kelime sebebiyle cehennem ateşinden korunurlar. Al-Imran suresi 185. ayeti kerimede Rabbimiz Celle ve Ala mealen kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o gerçekten kurtuluşa ermiştir artık onun içinde yok korku yok. Ama cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulacak olan kişinin vasfı var. Ancak la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini söyler bu kelimenin gereğiyle amel ederse. Hani daha önceki derslerimizde adam ne yapıyordu? Kavga ediyordu. La ilahe illallah çıkarma beni dinden imandan. Böyle söyleyenlere ne yapmayacak? Bu kelime fayda vermeyecek. Yine Bukhari ve Müslim'de gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor La ilahe illallah diyerek Bununla sadece Allah Azze ve vecihini arzulayan kimseye Allah subhanahu ve teala cehennemi haram kılmıştır. Yani sadece bunu Allah'ın rızasını kazanmak için adam söylüyorsa bu kelime ona ne yapacak? Menfaat verecek. Önce okuduğumuz hadislerde hatırlarsanız, Peygamber Efendimiz ne buyuruyordu aleyhissalatü vesselam? Men kâle la ilâhe illallah de khalel Haruma aleyna mâluhu ve demuhu ve hisâbuhu alallah. La ilâhe illallah diyen cennete girmeye hak kazanır peygamberimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Hani cennete girer demekle cennete girmeye hak kazanır. Haruma aleyna mâluhu ve demuhu. Bu sözü söylediğinde ne kadar bize kötülük verilir. Yapmış olursa olsun karşı karşıya gelsek iki düşman olarak bize ne kadar zulmetmiş, bize ne kadar ızdırap vermiş olursa olsun kafir olarak bu sözü söylediğinde ne yapıyor? Bizim kardeşimiz oluyor. Biz artık benim kolumu, bacağımı kestin, kulağımı, kuyruğumu kopardın diye ne yapamazsın? O adama la ilahe illallah kelimesinden sonra kılıç çekemezsin. Bu La İlahe kelimesinin Karşıdaki adamdan duyan için Bir tehdit de bu kelimeyi Söyleyen için var Ve hesabuhu Allah. Eğer yalan yere bizim kılıcımızdan Bizim hışmımızdan Korktuğu için bu kelimeyi Söylediyse Hesabını Allah'a verir Belki sizin Kılıcınızdan hışmınızdan Kurtulur ama Öldükten sonra Allah Subhanehu ve Teala'nın Elinden ne yapamaz kurtulamaz onun için hem bu kelimeyi telaffuz eden hem de bu kelimeyi duyan kimse ikisi nedir? Yapacakları fiilde müşterektirler. O Allah rızası için söyleyecek, onu duyan kimse de Allah için ne yapacak? Öfkesini terk edecek. Var mı öyle baba yiğit? Bir vurmuş kolunu indirmiş aşağıya. Kafir olarak, düşman olarak ondan sonra da demiş ki ben pişman oldum la ilahe illallah kılıcı elinden düşmüş sende de ne yapmışsın kuvvet elinde harbe hançer elinde onu öldürmeden bırakır mısın hakikaten müminsen la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesine iman etmişsen bırakacaksın eğer onu öldürürsen onu öldürmeden önce onun la ilahe illallah demeden önceki haline dönüyorsun bak işte bu kelime la ilahe illallah kelimesi seni ne yaptı dünyada canının malının ırzının namusunun kanının muhafazası oldu dünyada seni muhafaza eden bu kelime yarın ahirette ne yapacak cehenneme girmene de Allah'ın izniyle engel olacak. Allah'tan dileyelim Celle ve Ala, Bu kelimeyi layıkı ve cile te telaffuz edelim. Hulusu kalple telaffuz edelim. Allah Azze ve Celle bu kelime sebebiyle bizi bağışlasın. Evet kardeşler. Kullar mümin olup da işlemiş oldukları günahlar sebebiyle cezalarını çeksinler diye cehenneme hapsedilen kullar yarın ahirette bu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi sebebiyle Allah azze ve celle'nin ilk önce şefaatine mazhar olacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine mazhar olacaklar. Allah azze ve celle kime şefaat etme yetkisi verdiyse Tamam, diğerine geldi. Allah azze ve celle kime şefaat etme yetkisi verdiyse, demek ki ne yapmıyor? Her şey kime şefaat etme yetkisi verdiyse Rabbul Alemin azze ve celle o kimseler şefaat edecekler. Ama bu kelimenin sahibine şefaat edecekler. Allah'ın izniyle, Allah'ın emriyle, Allah Azze ve Celle'nin onlara fırsat vermesiyle. Şefaat kendisine edilecek olan kimseden Rabbul Alemin Azze ve Celle razı olacak. Şefaat edilecek olandan razı olacak, şefaat edecek olandan da razı olacak. Şu şekilde anlayabiliriz. Allah Azze ve Celle Mustafa'yı azat edecek cehennemden. İnşallah. Ama ne diyecek ya Muhammed? Bu şeref kullar arasında senin olsun. Tut Mustafa'nın elinden, cehennemden çıkar, cennete götür. Bu şekilde... Yoksa efendime söyleyeyim. Mustafa istediği kadar küfretmiş, istediği kadar Allah azze ve celle'ye isyan etmiş. Ama çok yakışıklı. Onun yakışığından ötürü Allah azze ve celle ne yapmayacak? Ona torpil geçmeyecek. Allah'ı razı etti iman ederek. Ama ufak tefek hataları oldu. Bilerek ya da bilmeyerek cehenneme hak etti. Allah Celle ve Ala ya orada ne canen bağışlayacak cehenneme sokmadan Yahut da birazcık ne yapacak otalayacak ceza verecek ondan sonra da şefaat etme yetkisini verdiği kulları sebebiyle vasıtasıyla onları ne yapacak? Cehennemden azat edecek. Nasıl olursa olsun ister meccanen Rabbimiz Azze ve Celle bizi cehennemden azat etsin isterse şefaatçilerin şefaatiyle bizi cehennemden azat etmiş olsun. Allah bizi cehennemden azat etsin. Vallahi kardeşler ölüm öldürülecek Amellerinin nakısasından dolayı cehenneme girmiş olan kullar ne yapacak? Allah'ın izniyle azat edilecek, cennete gidecekler. Allah Azze ve Celle cehennemi kapatacak ve ayağını koyacak cehennemin üzerine. Burada Allah Azze ve Celle'nin ayağının olduğunu Celle ve Ala biz hadislerden biliyoruz. Allah'ın ayağı var mı? Var. Nasıl? Allah ayağının olduğunu bize bildirdi. Şeklini, şemailini bize söylemedi. Bunlar haber vermedi, bilgi sahibi yapmadı. Allah cehennemin üzerine ne yapar? Ayağını koyar diyor Peygamber Efendimiz. Allah Azze ve Celle biz ne yaparız? İman ederiz. Allah'ın ayağı vardır. Celle şanu, zatına ve şanına layık bir şekilde. Şeklini, şemailini ne yapmayız? Söylemeyiz. Ondan söz açmayız. Nedir, nasıldır? Ne şekildir dediğinde susarız. Allah bilir deriz. İşte cehennemin kapağını kapatacak, ayağını koyacak ve artık oradaki cehennemdeki insanlar ebediyen ne yapmayacaklar? Halidinen fiha ebede Ebediyen orada kalacaklar. Ölüm öldürülecek, ölmek yok. Cennettekiler de öyle. Cennette ölmek yok, cennette uyumak yok, cennette acıkmak yok, cennette susamak yok. Cennette zevk sefa var. Ama işte bu kelime sebebiyle. Bak hem cehennemden azad ediliyorsun hem cennete gitmeye hak kazanıyorsun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Subhanallah ağızdan çıkması bile ne kadar güzel bak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bakıyorsun gerçekten imanla yaşamış Allah Azze ve Celle'ye itaatle ömür geçir, geçirmiş olan kişi Allahu Akbar Allahu Akbar ölmüş artık adam ölüyor gözleri dikilmiş yukarıya görüyor artık Meleklerin belki kendisine ölüm meleklerinin nasıl geleceğini görüyor. Belki Allah Subhanahu ve teala ona gidecek olduğu yeri gösteriyor. Ne diyor bu adam? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Vallahi en zor zamanda adam ne yapıyor? La ilahe illallah diyor. Çünkü dili ona sağlığında neydi? Alışmıştı aşinaydı. Hani hikaye bu. Aslı astarı var yok onu bilemem. Ama kişi nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl ölürse öyle tekrar haşrolunur Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Adamın bir tanesi ölecek artık. Bir türlü ölmüyor. Domino'da bir oyun ismi varmış, şimdi hatırlamıyorum tam meseleyi, o kelimeyi zikrediyormuş. Onlar da sanıyorlarmış ki bu kelime bir ilaç ismi. Belki hatırladınız hikayeyi. Hemen oğlu gitmiş eczaneye, babam demiş bu ilacı istiyor. kumarcıymış bu adam eczacı diyor senin baban kim falanca kişi ha, oğlum diyor senin baban diyor benim kumar arkadaşım onun diyor söylediği diyor söz bir ilaç ismi falan diyor değil o diyor oynadığımız kumarda diyor bir şeyin ismi yani kumarla elhamdülillah uzaktan yakından alakamız olmadığı için bak ismini bile ne yapıyoruz bilmiyor Ama bir hikaye var keşke en güzel şekilde ezberleseymişim bu şeyleri sen diyor ona git bir şey söylüyor tak, kapatıyorlar şeyi kutuyu o şeyin ismini söylüyor bir başka oyun ismi elini vuruyor babası küt gidiyor Meğersem oyunu bitirmek için söylenen sözü karşıdaki adam telaffuz ediyormuş. Hani bu adam da La ilahe illallah Muhammedur Resulullah belki ömründe bir defa iki defa söyledi. Ama orada hatırına gelmiyor bak. Neden? Kumarbaz olduğu için sabah akşam kumar oynuyordu. O kelimelerle ömür geçiriyordu. Ama mümin olan, muvahit olan namaz ehli, ibadet, taat ehli kişiler ne yapıyor vallahi ben çok kişi gördüm. Ölürken vallahi la ilahe illallah kelimesini zikre diyor. Zikre diyor, zikre diyor. En sonunda artık illallah, illallah, illallah da çıkmıyor. Allah lafzı çıkıyor. Ondan sonra ruhunu ne yapıyor? Teslim ediyor. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor Aleyhissalatu Vesselam? Bir kişinin diyor camiye müdavim olduğunu görürseniz onun imanına diyor şahadette bulununuz. Camiye gidip geliyor. Müminlerle namaz kılıyor. Onun imanına şahadette bulununuz. Aa bugün bazı dolar ne diyorlar? Selam veriyorsun aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu demesi lazım. Kardeşim diyor ben senin diyor imanını bilmem lazım ki diyor. Senin diyor selamını alayım. Ha. Demek iman ölçer var yani sende. Ha? İlkten ölçeceksin 10 gram mı geldi 20 derece mi efendime söyleyeyim oldu ona göre ne yapacaksın? Selam alacaksın. Sübhanallah. Kardeşler ne zaman Kur'an ve sünnetten ayrılırız, Allah'a yemin olsun her türlü hayırdan ayrılmış ve her türlü hayra sırt çevirmiş oluruz. Ne zaman sahabe-i kiramın Kur'an ve sünneti algıladığı gibi algılayıp hayatımıza tatbik ederiz, o zaman da Allah'ın izniyle Allah'ın hadis kulları arasına gireriz. 45-50 sene oldu. İnsanların kalplerini okuma hususunda insanların caht ve çaba sarf etmelerinin gerektirdiği konuşmaların husule geldiği zamanlar. 45-50 seneye gidiyor. Daha önce yok. Önce neydi? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah söylüyorsa biz ne yapıyorduk? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةِ Muhakkak ki müminler kardeştir. Ama İslam'ı bölmek için, Müslümanları birbirine düşürmek için şimdi ne yaptılar? Kardeşim bu kelimeyi herkes söylüyor. E tamam herkes söylesin diye Allah Azze ve Celle peygamberlerini göndermiş. Nuh Aleyhisselam'dan beri bu kelime için gönderilmiş. Yani Allah'a yeten, Muhammed'e yeten, sahabe-i kirama yeten Selef-ü salihine yeten bu yobazlara ne yapıyor? Yetmiyor. Sanki mücessem olarak imanı ne yapacak? Şu hurmayı gösterebildiği şekilde adam gösterecek imanı. Evet. Kardeşlerim, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen kimse bizim katımızda mümindir. Yeter ki İman dairesinden çıkarıcı işleri irtikab etmesin. Ama cehalet özürdür. Böyle bir şey olsa dahi biz hemen ne yapmayız? Tekfir etmeyiz onu. Öğretiriz. Öğrendikten sonra hüccet ikamesi en güzel şey ama sen yapmayacaksın hüccet ikamesini. Allame yapacak. Alimler yapacak. Sen hüccet ikam La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Söyledin Müslümanlığın. Söylemedin kafirsin. Kafirsin ben hücceti ikame ettim Allah'ım. Bu kadar kolay yani ha? Gelmiş 17 yaşında bir çocuk bizim eve. Hocam seni diyor Allah'a diyor davet ediyor dedim Allah razı olsun. Beni dedim Allah'a davet ediyorsun. Allah ne kadar güzelmiş. Ama dedim öldürürüm seni ora vura, vura Öldürürüm dedim seni ora ora. O dedim eşek. Ben 40 seneden beri ümmeti Muhammed'i Allah'a davet ediyorum. Hem de Kur'an ve Sünnetle. Sen ilk önce geleceksin. Benden nasıl taharet edileceğini öğreneceksin. Kıçını yıkamasını öğreneceksin benden ilk önce. 17 yaşında. Aüzü bîllahi min Şeytanirracim demesini bilmiyor. Allah'a yemin olsun, Subhanak esinde 40 tane yanlış bulurum onun. Beni Allah'a davet ediyormuş. Allah'a davet edilen kişi kafirdir. Ancak kafiri Allah'a davet edersin sen. Mümin olanı, mümin olanı Allah Azza ve Celle'nin emirlerini, nehilerini öğrenmeye davet edersin ince noktalarda. Zaten o kimse ne yapmıştır? İlk önce Allah'a davet edildi. Allah Rəsulü el dedi. La ilaha illallah. Rasulullah dedi davete icabet etti artık bu adama meselelerin incelerini ne yaparsın öğretmeye çalışırsın kökleşsin iman diye bu adamın kalbinde ona ne yaparsın kendini vermiş olursun bak ne yapıyoruz la ilahe illallah'ın fazileti la ilahe illallah'ın kerameti dersi kaçtı Allah bilir 10-15 ders oldu yani bitmeyecek de yani bu böyle Allah Azze ve Celle Hz. Ali radiyallahu anhüne diyor Allah diyor o kimseye merhamet etsin kendi kadrini bilir tavırını da diyor ona göre ayarlar Allah kadrimizi bilip tavrımızı ona göre ayarlayanlardan eylesin. Yani gerçekten şimdi artık öyle bir duruma geldik ki adam üç kelime öğreniyor, iki tane ayeti kerimeyi okuyamıyor bile. Bir tane hadis-i şerif öğrenmiş, yarım yamalak. Mahhez neresi onu da bilmiyor. Ama ne yapıyor? Allah i Şembeki oluyor. <gülüyor> Tutuyor efendime söyleyeyim. ki, gibi onu tekbir ediyor. Cehenneme koyuyor. Bunu efendime söyleyeyim. Onun sözüyle paralellik arz eden sözler söyledi diye. Velev ki şuursuz olsun. Onu da cennete koyuyor. Çünkü onun arkadaşı. Yani sanki cennet ve cehennem bunların elinde. Kardeşler korkmayın. Cennet de Allah Azze ve Celle'nin elinde Cehennem de Allah Azze ve Celle'nin elinde Sadece cennete gidecek olanlar Allah Azze ve Celle'yi razı edenler Cehenneme gidecek olanlar Allah Azze ve Celle'yi ilk önce inkar edenler Sonra Allah Azze ve Celle'yi ikrar ettikleri halde Allah Azze ve Celle'nin emirlerini nehilerini Tam manasıyla yerine getirmeyenler İki zümre girecek cehenneme bir kafirler zümresi. Bunlar ebediyen kalacak. Bir de müminlerden bir zümre. Günahları var, kabahatleri var. Onu Allah Azze ve Celle temizlesin diye girecek ama muvakkaten girecekler. Muvakkaten girecekler. Allah Azze ve Celle ilk etapta temennimiz bizi meccanen bağışlasın. Ama Allah Azze ve Celle adaleti sebebiyle yaptığımız günahlar neticesinde bizi Cehenneme koyup da Adaletini gösterecekse Dileriz Merhametiyle bizi cehennemden Azat etsin Cehennemden azat olanlardan Eylesin Evet kardeşler ne dedik Cehennemden Çıkmamıza sebebiyet Verecek kelimelerin En başındaki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesiymiş Evet. Rabbimiz Celle ve Aley bunun böyle olduğunu bize bir hadisi kudside e, belirtiyor La ilahe illallah diyen ve kalbinde zerre miktarı iman bulunan her kim varsa onu cehennemden çıkarın diyecek emredecek melekler cehennem meleklerine Bukhari ve Müslümin İttifak kendini rivayet ettikleri bir hadis bu. Melekler de ne yapacaklar? Amel defterini alacaklar, bakacaklar ki bu kişi gerçekten ne yapmış? Allah için la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş ama kabahati var. Olsun. Kabaatinin cezası ne yaptı çekti? çıkaracaklar, cennete götürecekler ve artık okullar cehennemden çıkan kulların alınlarında bir mühür olacak, kara bir mühür İsmail. Diğer Cennet ehli olan müminlerin alınlarında bu mühür olmayacak. Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki onlara diyor cehennemiyun denilir. Yani cehennemlikler. Herkes görecek alnında siyah bir leke. Herkes bilecek ki bu cehennemden çıkmış. O müminlere bu ağır gelecek. Diyecekler ki Ya Rabbi bu ağır bize ne yapıyor? Ağır geliyor. Yani biz kardeşlerimizin arasına girdiğimizde alnımızdaki bu kara leke bizim yüzümüzü yere döndürüyor. Ya Rabbi bize merhamet et, medet et. Allah Azze ve Celle ne yapacak? havza sokacak onları. O havza giren çıkan kul Allah Azze ve Celle'nin dilemesiyle alnındaki o kara nokta kara iz ne yapacak? Kaybolacak. Bu da onlara ikram olacak cennete girdikten sonra. Cennete girmek bir ikram. Ondan sonrası i̇kram. ikinci ikram. E Allah Azze ve Celle cuma günü, cuma vaktinde kendini gösterecek kullarına. Bu da en büyük ikram. Allah subhanehu ve teala cümlemizi cennetiyle şereflendirsin. Bize ilk önce kendisi şefaat etsin. Muhammed aleyhisselamı şefaatçi yazsın. Muhammed aleyhisselamla beraber kimlerden razı da onların şefaatçi olmasını istiyorsa onları da bize şefaatçi yazsın. Allah azze ve celle bizi bağışlasın. Gerçekten kardeşler Allah azze ve cellenin bağışlanması olmazsa hiç kimse, peygamberler dahi ne yapamayacaklar? Kendi amelleriyle giremeyecekler. Bu hususta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi var? Sözleri var. Allah hepimizi cennetle şereflendirsin. Günahlarımızı meccanen affetsin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eylesin bizi. Ve sallallahu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin